96.8 ...Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir gönül sadası programından daha hepinize merhaba ...gününüzü selamlıyoruz akşamınızı selamlıyoruz kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyar bir gönül sadası programında daha birbirimize ses ve sada vermeye gayret edeceğiz inşallah inşallah efendim. hocamı dinleyeceğiz ee, inşallah Hocam. E, ben bir hatıramı zikrederek bu programa başlayayım. Buyurun efendim. Bunu belki de anlatmış olabilirim. Eğer anlattıysam hafızamın kusuruna verin lütfen. lütfen. Güzel hatıralar her zaman tekrarlanmalı eh, efendim. Eh tekrar edelim o Tabii. zaman. Şimdi Kanada'da bir müddet McGill Üniversitesi'nde çalıştım. Ee, kıymetli bir hocayla çalıştım. Ee, o hoca son akşam artık ayrılıyoruz, veda ediyoruz. ...beni yemeğe çıkardı eşiyle beraber ve sonra orada kaldığım eve bıraktı akşam. Tam veda anında dedim ki ayrılıyoruz artık son kelam. Hocam dedim ben dedim Kanada'daki insanları çok mutsuz görüyorum. Neden dedim? Yani her şey var burada. Sosyal adalet var, sağlık sistemi mükemmel işliyor... Fakat insanların yüzüne baktığım zaman bir mutsuzluk okuyorum. Sizce sebebi ne olabilir dedim. Dedi ki bizim insanımız aşırı derecede bir eşitlik fikrine inandırılmıştır. Ee, ve bu eşitlik fikri nedeniyle kimse ötekinden bir şey öğrenebileceğini düşünmez. Biz manevi yolları kapanmış bir toplumuz dedi. Yani bir insan gidip... ...sizin toplumunuz olduğu gibi diz çökerek... ...bir başkasından bir şey öğrenebileceğini... ...onun kendine bir şey öğretebileceğini... ...manevi anlamda yani... Şey an, e, ...normalde eğitim anlamında... ...bir şeyi kastetmiyor... ...spiritüel anlamda... ...onu daha iyiye taşıyabilecek... ...bir öğretiyi ona sunabileceğini... tahayül bile demez dedi. Çünkü eşittir insan. Çünkü eşit yani o ben ne kadar biliyorsam o da o kadar biliyor yani... ...hakikatle ilgili şeyi o o kadar biliyor... ...benim kadar biliyor diye düşünüyor... Buradan e, bu bana çok dokunmuştur bu söz. Ee, yani bizim toplumlarımıza baktığımız yani zaman umut kapısı kapanıyor değil mi? Umut kapısı kapanıyor. Evet. Ya yani insandan insana bir giden şifa, yani insan insana yurt olma, insan insana sığına kolması ve bizim gidip büyük bir ruhun gölgesinde serinlememiz hadisesi kayboluyor. Evet. Ee, bizim çok sevdiğimiz bir aşık dedemiz vardı. ...Üsküdar'da yaşardı, böyle bir Allah aşığı... E, ...bizzat idi... ...kendi a, e, şey... ...sahabe türbedarı... Hı -hı. ...bütün ömrünü sahabe türbedarlığıyla... ...geçirmiş... ...orada hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş... E, ...bir pirifani... ...o rahmet rahmana kavuştuğu zaman... ...baktım cenazesinde... ...hürmetle... ...bir sürü insan geliyor... O, ...profesörler... ...efendim... O, e, Değişik makamlardan insanlar, başka e, efendim yolların, başka tarikatların e, efendileri. Herkes hürmetle geliyor. Şimdi bizde bir profesör, bir e, ilkokul mezunu bir adamın dizinin dibinde oturabilir. Ondan bir şey öğrenmeyi isteyebilir. Çünkü onun manevi ilminin kendisinden daha fazla olduğunu bilir tahmin eder veya nasibin veya yani. nasibinin nasibinin biraz uzattım ama bugün acaba güzel. bu konuyu konuşabilir miyiz yani e, bugün de biz giderek batılılaşıyoruz ve o batılı kibri maalesef bizlere musallat oluyor bir başkasının dizinin dibinde oturmayı kendimize zulad ediyoruz. Evet daha nasipdar olabileceğini düşündüğümüz Hı. insanların dizin dibinde oturamıyoruz. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Bu şu siz söyleyince aklıma gelen bir cümle var. Mehrum Ekrem Hakkı Ayverdi'nin bir cümlesi bu. Bu manada biraz daha spesifik ama onu söyleyeyim. Eskiden diyor Hı -hı. bir insanın efendisi olmazsa o insan eksik sayılırdı. Hı -hı. Buradaki efendi tabiri şeyhi yani bir talika mütesip olmazsa şimdi bir efendisi olmak ayıp sayılıyor diyor. Hı -hı. Ekrem Hakkı Bey'in vefatı 30 sene oldu. ...seksen yaşında göçtü... ...yani bu sözü söylediği zamanlar... ...1950'lerin ortaları filan yani... Hı hı. ...bu bir paradigma değişikliği... ...bir telakki değişikliği... ...bir anlayış değişikliği... ...evet batılaşıyoruz... ...malumunuz batı... ...yani modernite ben üzerine kurulmuştur... ...o beni büyüterek... ...ama o ben... ...hangi ben... ...hani bir ben, bir ben vardır bende... ...benden içeri diyor ya Yunus... ...o içerideki ben değil işte o ben... Dışarıdaki zahir ben, o beni büyüterek e, e, kurulur çünkü o benin e, baktığı yer maddi dünyadır. E, biraz evvel sözünü ettiğiniz Kanada misali, herkes artık e, yurt dışına gidiyor. Ha şu da var, yurt dışına giden insanların büyük kısmı bakıyor da görmüyor. Ama biraz görenler şunu hemen söylüyorlar. Tabii bu yurt içinde de şimdiki ...basın, görsel medya dediğimiz, işitsel medya dediğimiz aletlerle de çok bütün haberler bize geliyor. Arka planı tahlil ettiğimiz zaman gördüğümüz şey şu, maddi bir dünya inşa etti batı. Bu dünya çatırıyor, bunu görüyoruz ama hala güzel. Neye güzel? Çünkü nefsi emaremize hitap ediyor. Dolayısıyla işte dışarıdaki ben, hı hı. yani Yunus'un söyleyip de üzerinde durmadığı... Bir ben vardır bende, benden içevi dediği ben değil, o dışarıdaki ben ki o da belki bir adı da nefsi emmare diyelim. Hep ister, o doymaz. Böyle madem uçuyoruz daldan dala aklıma bir hikaye geldi. Bir hmm. mujiye ne kadar toprak yeter bu Tolstoy'un bir hikayesidir. İşte Rusya'da hmm. 1880'ler toprak devrimi yapılıyor. Bu toprak devrimi enteresan bir şey yani. ...başka yerlerde de yapıldı, Türkiye'de de yapıldı falan komik bir şey yani. Ee, tarım toplumunda toprak devrimi nasıl olacaksa. Rusya'dakini söyleyelim. Tabii yani büyük beyler, derebeyler... ...Mücık'lara toprak dağıttılar ama müzik o toprağı işleyemedi... ...çünkü o başka bir şeydi. Büyük şehirlere aktılar. Lenin de onları kullandı. Yani 1905'te başlayan isyan ve devamı odur yani. Bir defa düzen bozulunca... ...fitne... ...onun için bizimkiler nizama alem derler... Hmm. ...Osmanlı tarihçileri ...o çok mühim bir şeydir yani... ...burada da olmuş... ...Celali İsyanlar'ın başında... On, ...17. asırın başında ama... ...onu bir şekilde toparlamışlar... ...şöyle veya böyle sıkıntılı günler... ...neyse... ...toprak da asılıyor... Hmm. ...de diyor ki bir mucike... ...sen diyor sabahleyin çıkacaksın gün doğarken... Hmm. ...ne kadar arazi yürüyerek veya koşarak çevirirsen hmm. o senin olacak diyor. Tebessümünüzden hikaye bildiğinizi anlattım. Ama ben devam edeceğim. Lütfen. <gülüyor> Neyse adam koşuyor, koşuyor, koşuyor. Gün batarken geliyor. Başladığıca düşüp ölüyor. Kazın bir çukur diyor. Baron, gömün. İşte bir insana bu kadar toprak yeter diyor. Tolstoy bunu muhtemelen hmm. bir Müslümanla, çünkü var onunla öyle bir ilişkisi ne olduğu belli değil. Tanıştıktan sonra yazdı bu hikayeyi bu e, işte böyle bir şey yani. E, tabii teknolojiyle tanıştığınız zaman sizi çarpar. Yani bu ben hep şuna benzetiyorum. Firavun'un sihirbazları gibidir. Sahirün alim diyor yani sihirbazlar var. Ama e, eğer bizde Musa'nın asasının bir küçük numunesi varsa sihirbazların e, şeyi, ejderhası bir şey yapmaz inşallah yapmasın o var her zaman var hayatımızda ama e, zübde-i alem olan insanı kuşatamaz diye düşünüyorum ben neticede yani batı kendi beni üzerine bir dünya var etti o dünya e, çok real bir dünya ama şunu hiç unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah'ın vaz ettiği kanunlar dairesinde gelişen bir dünya onun vaz ettiği kanunların dışına çıkmak mümkün değil e, efendim işte fen çok ilerledi deyince e, eskiler mesela bizim ailenin büyükleri. Ben anlıyorum ki teknolojiyi kastediyor ama teknoloji kelimesini bilmiyorlar. Şu anda Hı -hı. teknoloji çok ilerledi. Ama nerede ilerliyor? Hep Allah'ın vazettiği kanunlar dairesinde ilerliyor. Ve Türkiye'de bununla tanıştı. Şimdi içine girdi. Bu bir süreç benim anladığım kadarıyla. Uçak türbülansla biraz sallanıyor. İnşallah Kanada kırılmadan tekrar... E, ...doğru akıma güzel, fermanat akıma geçeriz diye düşünüyorum. Yani, yani. sanki hocam bizim, e, bizi biz kılan e, hususiyetleri daha titizlikle koruyabilmemiz lazım. Şimdi bütün dünya bir Amerikanizasyon işlemine maruz bırakılıyor. E, bu globalleşme dedikleri şey zaten e, dünyanın tek bir renge bulanması. işte e, bakıyorsunuz... E, bütün dünyada herkes Amerikan müziğini seyredip, Amerikan dizilerini seyredip, Amerikan filmi e, izliyor, Amerikan gıdası yiyor. E, ve e, böylece e, küreselleşmenin çok hoş tariflerinden bir tanesi şu. Benim e, yıllar evvel tesadüf ettim diyor ki küreselleşme şudur. Nereye giderseniz gidin hiçbir zaman bir yeri arkada bırakmış olmazsınız. Yani her yerde Starbucks, her yerde McDonald's, evet, evet. her yerde Amerikan markalarını görürsünüz. Her şehir birbirinin aynıdır. Evet. Yeni bir şeyle karşılaşma imkanınız yok. Yani küreselleşmenin gittiği her yer bu küresel markaları da taşır. Ee, bu küresel markaları e, taşıdığı zaman hayatta aynılaşır. Ee, efendim yüz e, yıldır, üç yüz yıldır e, çay içerek e, eğlenen, sohbet eden Türkler birdenbire... ...işte Brezilya kahvesiyle... ...sohbet etmeye başlarlar... ...evet... ...dolayısıyla burada... ...bizim mesela çarşılarımızı... ...koruyabilmemiz mesela lazım... ...mesela daldırma çay yaparız değil mi... ...poşet çay <gülüyor> yaparız... ...evet poşet yani çay biz yaparız... ...biz çay demlerdik halbuki. Tabii. Demlemek, çay, çayla alakalı. Kaç evet. bir şey söyleyebilir miyim? De, çaydan devam edelim. edelim. Ben de <gülüyor> severim çayı. <şeyi>. Evet. <gülüyor> Yok yani o bir, bir ara sokak olsa tamam, size, ayak. size ittiba edelim. Hı -hı. Şair diyor ki erde eyyame hrem gayri günahtan geçelim. Miyakuta bedel çay içelim, çay içelim. Yaşlılık zamanı geldi diyor. Günah işlemeyelim artık. Ölüm yaklaştı. Miyakuta bedel çay içelim, çay içelim. Böyle bir e, şakayla karışık. Eskilerin şeyi vardı. Çay için e, bazı dervişler küçük ihvan derlermiş. Nakşiye, Nakşiye'de öyledir. Çay önemli küçük değil. ihvan. Önemli Her olabilir. zaman fokurdar bir köşede. Evet. Aramızı ısıtır. Evet. Muhabbeti temin eder. Biz mesela e, dostlarımıza hadi gel bir çay içelim dediğimiz zaman aslında... Sohbet edelim sohbet demek. Sohbet edelim evet. demiş oluruz. Çay kadehte dide efruz olmalı. Lebgezü, lebrizü, lepsuz olmalı. Bu da çayın elsağı. Çaya baktığınız zaman gözleriniz parlayacak, dide, dide efruz, gözünüz parlayacak, cazip gelecek size, duda hafif yakacak, acım trak lebgez biraz acım trak olacak çayın tadı, yakacak ve bardakta dudak payı herkese az olacak. Bu da bizim klasik çay tariflerinden <gülüyor> bir tanesi. Evet, e, valla bu kahve işine bendeniz de duçar oldum. Bu kahve işe böyle gidiyor. Ama şuna da havada bir gidiş var benim deneyimlerimde. Türk kahvesini büyük fincanla içmek gibi. Eee Öyle bir eğilim mi var? Sizde, bende, siz... bende başladı Sizde bu. Başladın. Bende başladı yani Türk kahvesi. Siz kafein bağımlılığına doğru yavaş yavaş <gülüyor> gidiyorsunuz. <sonra. gülüyor> ama yapmayın. <gülüyor> ee, ama kahvesini yani normal fincan kadar koydurup... Evet. ...büyük fincanlar pek güzel oluyor. Yani bilmiyorum. Sade kahve. Bir dönem ben de öyle istimal ediyordum ama... E, ...yani kafeinin fazlası... ...vücuda fazla hararet verir. E biz de o zaman bu işten vazgeçelim efendim. Yani iyi yani, oldu burada. Evet, ayarında iyidir. Ayarda, ayarda, evet. E yani çay tabii... E, ...şeyde e, Hindistan'da bir gezi yapmıştık... ...yıllar evvel, böyle yirmi e, sene evvel falan böyle. E, üç tane psikiyatri asistanı. O şeyi unutmuyorum. E, tren, trenlerle gidiyoruz. Kirpas içindeyiz. Ee, Seyahatte odur yani. Evet. Yolun tozunu yutmaktır bana göre. Ve kaybolacaksınız, o ortamda kaybolacaksınız. Tabii öyle bir seyahatti. İstasyonda tren durur... ...çay, çay diye bağırmaya başlarlar. Hı hı. Ee, yani onlarla ortak bir kelimemiz var, ortak bir alışkanlığımız var... Ee, ...belki Çinlilerle de. O uzak coğrafyada... E, ...onun böyle hissettirdiği bir sıcaklık var. Ee, şeyde e, yabancı memleketlerinde, Frank memleketlerinde çayı özleriz, demleme çayı özleriz. Demleme çay, evet, evet. O ince belli tutar. bardakta içilen Tabii. demleme çay. Onlar fincanda içerler ve sallama çay yaparlar. O bize memleketi hatırlatan bir Hatırlatır, şey. evet. Çocukluğumuzu, Tabii. gençliğimizi, dostlarımızı. Tabii. O yüzden yerliliğin alametlerinden bir tanesi de yerli ve milli olmanın evet, alametlerinden evet. bir tanesi de çayı sevmek galiba. Hocam. Evet, öyledir yani. Çay, çay önemli bir şey. Eyvallah. Şimdi e, şeyi, ara sokaktan e, ana sokağa gelecek olursak. Gelelim efendim. E, ben, mesela beni çok üzen bir şey var. E, şehirlerimizin dokusunda giderek AVM'ler şehirleri teslim alıyor. Evet. Ben e, Anadolu'nun bazı şehirlerine gittiğim zaman çok büyük, devasa AVM'ler yapıldığını görüyorum. Ve bunlar çarşılarıyla aslında temayüz etmiş şehirler. Evet. Elazığ ...Konya, Kayseri... E, ...bu çarşı ahlakını... ...geliştiren şehirler. Evet. E, şimdi AVM'ye... ...orayı teslim ettiğiniz zaman bir, bir defa... ...küçük esnafı öldürmüş oluyorsunuz. İki, o çarşının... ...kendi kültürünü ve ahlakını... ...yüzyıllardır akıp giden o kültürü ve ahlakı... ...kesintiye uğratmış oluyorsunuz. Evet. E, sizin bu konuda... ...tespitleriniz nedir? Bu benim canımı... ...çok yakıyor, acıtıyor... E, yani bir, bir şey olmalı, bir büyüklük kısıtlaması olmalı bu AVM'lere... ...veya bir sayı kısıtlaması olmalı gibi geliyor. Yani bir şehire beş tane AVM doldurduğunuz zaman... ...insanlar hafta sonları oraya doluşuyor. Şehir organik e, tabiatını kaybediyor. insansız kalıyor. Valla biraz daha bir de söylemeye çalıştığım gibi biz... ...yani bu Amerikan kapitalizmiyle yeni tanıştık ve çok hoşumuza gitti. Bunun bu hoşumuza gidişinin bir sebebi de... Uzun yıllardır bir kültür yozlaşmasına maruz kaldık. Yani kendi değerlerimizi korumak noktası. Bunlar çok basma kalıp laflar. Bunu da farkındayım. Şimdi bir şey anlatmaya çalışacağım size. Yıllar önce, 40'tan seneden önce Amerika'dayız. Bizim hanımın İngilizce ders aldığı bir Amerikalı hanım var. Amerikalı hanım. Fakat hayatta başından bir şeyler geçmiş. Onu pek anlatmazdı. Bu sister olmaya karar vermiş. ...bir rahibe oluyor... ...ama e, yani... ...katolik filan filan ortodoks değil... ...daha rahat mezhepler var... ...Amerikalıların işte First Baptist şubu filan... ...yani daha hayatın içinde... ...ve kendini fakir fıkara... ...İspanyollara adamış... Hı -hı. E, ...fakir fıkara Türkler de aynı... E, ...makuleden sayılıyor... ...ve biz de gittik... ...İspanyolların sınıfına oturduk filan... ...sonra biz apa olduk... ...kadıncağızla... O da bizim merakla bakıyor yani inceliyor. Ee, Türkler bu diyor, Müslüman nasıl bir adımlı insanlar bunlar filan. İspanyollardan farklı oldum ya yani ben de üniversitedeyim İspanyollardan böyle bir alakası yok filan. Neyse dedi ki e, biz dedi işte fast food, ketçap vesaire. Paris'e gittik dedi. Hı hı. Gezmek e, maksadıyla bir restorana oturduk. Biftek söyledik dedi geldi. Garsondan ketçap istedik dedi. Garson dedi ki, madem bizde ketçap bulunmaz, isterseniz size domates sosu getireyim, dedi. Bu o zaman benim dinlediğim bir söz. Malum Amerika'da, yani standart her restoranda masanın üzerinde ketçap, mayonez vesaire onlar durur. İstediğince kadar fış fış dökersiniz yani. Garson demiş ki, bizde ketçap bulunmaz ama size domates sosu hazırlatayım, içeride getireyim demiş. Şimdi niye bu böyle? Bir başka yine dışarıdan bir hatıra. Nancy diye bir e, hanımefendiyle tanıştık biz. Bir Hollandalı Müslüman. Hı hı. Kocası da Müslüman. Konuşuyor dedim sana kadın Dutch Hollandalı niye bu isme koydular? Ha dedi ben 1946 senesinde doğdum. Amerikalılar bizi e, faşist ve nazi çizmesinden kurtardıkları için Hollanda küçük bir ülke zengin bir ülke çok zulüm gördük. Ee, ...babam Amerikalılara... ...bir şükran nişanesi olmak üzere... dedi ...benim adımın ensi koydu... ...ama ben dedi... ...biraz büyüdüm... Ee, ...Fransa'da... ...yani Amerikan karşıtı... ...hareketler başladığında... ...onların içindeydim dedi yani... ...çünkü dedi... ...Amerikalılar geldiler ve dedi... ...o yani... ...hoyrat yaklaşımlarıyla... ...bizi... ...çok zorladılar dedi... Ben 16-17 yaşındayken, bunlar bana hep birer iz olarak kaldı. Demek ki siz de e, milli, manevi, yani kendinize ait bir şahsiyetiniz varsa ve diri ise bu akıma kolay teslim olmuyorsunuz. Yine bir başka hatıra, tabii bunlar biraz mazide kaldı. Bunları güncellemek lazım. O da benim işimdi. Artık genç kuşaklar yapacaklar. Paris'te bir Disney World açılmış, boş kaldı diyorlardı. Şimdi bilmem ama ben yine Fransızların bu konuda çok... E... Ben de orayla ilgili bahtsız bir hatıram var. Siz bitirin ben anlatacağım. Ee, ee... O zaman <gülüyor> sizi dinleyelim. <gülüyor> biz e, e, Londra'da e, kalırken bir hafta boyunca aileyle e, çocuklara bir sürpriz olsun diye... ...bu manşın altından geçen bir trenleri var. Evet. Ee, onunla e, sabah akşam gidecek şekilde ben bir e, bilet ayarladım Hı -hı. Bir, bir sürpriz yapacağız çocuklara falan ee, e, sabah gittik ee, bu öyle bir tezgah ki bir sürü şey var fakat hepsinde alabildiğine uzun kuyruklar var. Ee, ...ve e, sabah gidip akşam dönmek üzere planladığımız yerde biz sadece bir dakikalık bir fincanın içine girdik... ...şöyle bir döndürdü bizi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve e, çok yüksek fahiş denebilecek kadar ücretler ödemiş olarak geri döndük. Evet. Yani e, ödediğimiz şeyin, hiçbir şeyin hiçbirinin karşılığını alamadık ve büyük bir e, buhrandır bir daha o tür e, simülasyon oyun dünyalarına gitmemeye ahdettim ben. Ve hep turistler geliyor değil mi? Tabi tabi. Tam bir kandırmaca. Ta, yani kandırmaca. Franslılar gitmiyorlar yani. Tabii. Enteresan bir yapı o. Valla yani e, ben hani bir e, burada yaşayan birisi olarak söyleyeyim. E, yani maziden dengelerin bir muhtavanın da elhamdülillah iyi kötü sahibi olarak söyleyeyim. Franslılar'dan çok büyük fazlalarımız, hiçbir eksiğimiz yok. Ama şu anda kitle bu belki mahruniyetin, belki fakr zerretin getirdiği bir e, göz boyamayla e biraz da kendinin tanımamanın getirdiği bir göz boyamayla bu Amerikan kapitalizminin felakete basit, vulgar e, sunumuna kaptırmış vaziyette kendisini. Bendeniz geçen hafta sonu Bursa'daydım bir vesileyle orada bulunuyorduk. E, vakit geçirmek için beni bir şeye götürdüler. Hakikaten yiyecek, içecek, gezmek herkes orada bir büyük şey e, alışveriş merkezi e, böyle ama ben bu geçer diye tahmin ediyorum. E, çünkü e, bir süre sonra e, sonra hani sohbet diyor İngilizce. E, peki sonra yani size bir şey ver, hep aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. Aynı şey tabii. Aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. Hep aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. E, böyle vitrin gezme. Vitrin gezip e... ...ve kazanmadığınız yani bu, parayı harcıyorsunuz. Bu korkunç bir tezgah kıymetli hocam. Ee, belki önümüzdeki programlardan birisinde konuşuruz. Ee, i̇lginç bir kitap yayınlandı. İletişim yayınlanan, idiotizm, e, kapitalizmin özel hayatı değiştirmesi diye. Orada bugüne kadar hiç rastlamadığım bir tespit yapıyor yazar. Diyor ki, Batı İslam dünyasını niçin ötekileştiriyor benim kanaatim şu diyor. İslam dünyası... ...tamamen Batı'nın istediği manada... ...özgürlükleri getirse bile... E, ...biz onları beğenmeyeceğiz. Ne zamana kadar? Tefeciliği suç saymaktan çıkarana kadar. Hristiyanlık bunu ne yaptı diyor. Tabii. Ama İslam'da... ...tefecilik, faiz, riba... ...hala büyük suç, günah... E, ...ve hayatın içine... ...katılması istenmeyen bir şey. İslam bu... Iı, ...artık kamburunu... Kend, ...yani o olumsuz konuşmuyor elbette ama... Yani ...ben e, tercüme ediyorum. Batılıların nezdindeki bu kamburunu... Evet. ...atmadığı sürece... ...biz askeri... E, ...yöntemlerde kullanarak... ...onları her türlü şeye... ...mecbur edeceğiz diyor. Evet. Yani acaba bütün bu kavga... Batı'nın İslam'la şu son dönemde bu coğrafyayla giriştiği kavga, yeniden sınırların çizilmek istenmesi, bize yine daha çok mal satmak, efendim, asıl yani her şeyin gerisinde tabii, bu tabi var? Tabii tabii, tabii bu var. Bizi yeniden pazar haline, daha elverişli tabii, bir pazar haline tabii. getirmek. Çünkü artık Batılı insanın büyük bir kısmı bu, bu masalın bittiğini görüyor yani, Hı -hı. bu görüyor. Hı -hı. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim ben üzerine bir varlık bina ederseniz, sizin mutlaka bir sene ihtiyacınız vardır. Yani batı entelijans da mutlaka bir ötekine ihtiyacı olur, kendini tanımlamak için. Bir Müslümanın buna ihtiyacı yok. Neden ihtiyacı yok? Çünkü o kendini tanımlamıyor. Onu Allah tanımlıyor. Hı hı. En temelde yatan bana göre sebep budur. Hı hı. Yani sizi Mesela burada belki şunu da söylemek lazım. Yani bir Müslümanın Allah itikadıyla bir batılının, modernist bir batılının e, Tanrı itikadı arasında çok ciddi fark vardır. Kelime aynı olabilir diyor. işte God, God vesaire. Ben onları hep Tanrı diye çeviriyorum. Çünkü e, bu bir kavram. Kavramın muhtevası ve şumuludur kavramı belirli hale getiren. Öteki bir elbise. Ceket diyorsunuz, nasıl bir ceket? içinde kim var? Aynı bunun gibi. Dolayısıyla bir batılı kendini tanımlarken mutlaka bir ötekine ihtiyaç duyar. Bir Müslüman bu ihtiyacı duymaz çünkü onu Allah tanımlıyor. Ve Allah'a Müslümanca inandığı için o onun ruhunu tatmin eder. Ötekisi belki bir tanrıya inanıyor ama o inanç Müslümanın inandığı bir şablonda değildir. Başka bir şablonda ona inanıyor. Dolayısıyla yani öteki olmadan yaşayamaz bir, bir batılı. Bir zamanlar komünizmdi. Bir zamanlar işte protestanlıktı. Bir zamanlar üstün ırk ve diğerleriydi. Üstün ırk meselesi, üstün insan, übermenş meselesiydi. Şimdi de İslam böyle bir hadise. Yani dünyanın e, kutsası, gaylesi bitmez. ...düşman yoksa da onu icat etmek lazım. Tabii eder. Onu, onu icat tabii. eder yani. Sülf ve sükun onu icat eder. Bu, bu çünkü değil. kendisini onun üzerinden test ediyor. Evet, onun üzerinden tanımlıyor. Ben senden daha iyiyim. Tabii, tabii. Yani doğunun Doğ ben... icadı da aslında böyle bir şey. Yani, tabii, oryantalizm e, böyle oryantalizm bir şey. Oryantalizm böyle bir şey. Kendi ruhunda ve benliğinde kabul etmek istemediği karanlık taraflarını ona yansıtıyor. Tabi yükler. Oradan e, bir karanlık e, ilkel çocuksu egzotik. Zalim gizemli. Gizemli. Hepsi var. Erotik. Erotik tabi. E, bir doğu e, tanımlıyor ve e, diyor ki senin e, temedün edilmeye adam edilmeye ihtiyacın evet. var. O da ancak benimle olur. Evet. Mesela evet. ilginç ilk dönem antropoloji çalışmalarında Afrikalı insanlarla ilgili Fransız antropologlar bunlarda beyin yok diyorlar. Değil mi? Beyinsiz varlık bunlar diyorlar. Bunlar ancak medeni bir ulusun e, pençeleri altında adam olurlar diyorlar. Evet. Antropoloji bilimi tamamen e, sömürgeciliğin kolonyalizmin meşrulaştırıcı evet. bir şeyi kolu. Evet. Aynen öyle tabii. Ve kendi açılarından baktıkları zaman fakat haklı görürler kendilerini. Türkiye'de yaşayan insanların, Müslümanların bir büyük eksiği de budur. Bütün dünyadaki insanları kendileri gibi zannederler. Yani bir batılı, pragmatist, kapitalist bir batılı gidip bir yerden vurup bir şey aldığı zaman kendi düşünsel ve duygusal kodları bakımından çok rahattır. Hiçbir problem yoktur. O onu zulüm olarak görmez. Ben mesela şöyle bir örnek verdim geçen de. Bir medeniyet sohbeti yapılırken bu kavramlar çok önemli. Hırsızlık kötüdür. Bir değerlik bir söylüyoruz? Hırsızlık bir kavram. Kötü de bir sıfat değil mi? Bir hali ona yargı izafe ediyoruz. Peki hırsızlık nedir diye sorarsanız. Hans'ın cebinden Stefan lira mark çalarsa bu kötüdür. Ama Abed'in cebinden alırsa bu kötü değildir. Bu kadar basittir olay. Belki birçok muhterem dinleyicimiz... ...ya bu adam da amma oluyor diyecekler bana. Bu kadar basittir olay. Bugün Suriye'de olanlar... ...işte bunun çok açık bir göstergesidir. Çok açık. Bir yazar... E, ...yası tutulamayan hayatlar diyor. Yani bana çok dokunaklı gelir... ...bu ifade. İnsanlar Irak'ta, Afganistan'da... ...Somali'de, Suriye'de... ...öldükleri zaman... Hayatlarının yası tutulmuyor. Onlar sadece bir istatistik sayı haline geliyor. Evet, Diyoruz ki 5000 evet. bin kişi denizi geçmeye çalışırken boğuldu. Boğuldu. Olabilir yani. Olabilir. Gayet doğal. Ama işte 30 kişi Fransa'da terör saldırısıyla öldü. Bütün ülke, yasa, bütün dünya aynı anda yasa boğuluyor. Bir balık ayı bırakın ona bir balıkçıl petrol artığına bulandı. Zavallı ölecek. Bütün dünya ayağa kalkıyor yani. Kaldı ki o şeylerin de ee, ...o Körfez Savaşı'nda kullanılan o görüntünün de tamamen fabrike bir görüntü tabii, olduğunu, tabii. başka bir e, çevre tabii. kazasına alındığı e, ortaya tabii. çıktı. Yani bunlar tabii bu riyakarlık insanları çok incitiyor hocam. Herkes görüyor bunu. İslam dünyasında herkes organize bir riyakarlığın e, kendilerine karşı e, bir cürüm halinde yürütüldüğünü görüyor. Ee, yani ama, ama bakın buna rağmen yine de Suriyeliler gitmek istiyorlar. Evet. Yani bu hani e, ağaç baltaya sormuş demiş bana kastım ne diyor yani. Balta diyor ki ben bana sorma sapıma sorma sapım sendendir diyor yani. <gülüyor> Şimdi yani bakın bu çok entegreli iki taraflı kesen kılıç gibidir evet, bu. Evet. Yani Batı'nın size sunduğu kılıç e, imkanlar... Bir tepsi içinde çok hoşunuza gidiyor. Yaşamak için oraya gidiyorsunuz, gitmek istiyorsunuz. O bunu görüyor ve çok iyi değerlendiriyor. Yani modernize dediğimiz anlayış. Yani ben o zaman şöyle söylüyorum. Müstaniye kalabiliyor musunuz? E, Türkiye'de bunu yaşıyor. Yani Türkiye'deki insanlar da bunu yaşıyorlar. Bu ciddi bir hesaplaşma. Yani batılı insan sizin sinir uçlarınıza dokunuyor. O uçlarınız çok hassas. ...ben de iyi bir arabaya bineyim... ...ne eksiğim var diyorsunuz... Uzak uzatmayayım... ...ben de şu elbiseyi giyim... ...şu markayı alayım... ...varlığınızı araba, marka... ...elbise üzerine inşa ettiğiniz zaman... ...bitmiştir iş... ...mesela bana soruyorlar... ...sakalım beyaz filan ya... ...ne yapalım diyorum ki... ...matematik çalışın... ...seküler... ...neden diyorlar... ...zihninizi kullanın yahu diyorum... Yani egonuz, nefsi emarınızın ötesinde bir şey daha var yani. O sizin zihniniz. Onu kullanın, rahat edersiniz. Çok zor geliyor. Matematik bunun en basiti. Problem çözün. Tabii. Tefekkür edin. Tabii. Soyut düşünmeye alışın. Tabii. Belki oradan hikmete geçebilirsiniz, felsefeye geçebilirsiniz. tasavvufa geçebilirsiniz. Böyle bir hadise. Evet, bu temenniyle... ...bu haftaki programımızı kapatalım inşallah. Kapatalım efendim. Bol bol matematik problemi çözelim. Bence öyle yapalım efendim. En azından şu aklımızı evet. bir çalıştıralım. Matematik e, temel bilimlerin şahıdır hocam. Tabii. Bendeniz de bir matematik meftunuyumdur. Tabii. E, lise yıllarında e, pek iyiydi matematik. Siz hala e, devam ediyorsunuz. Yani illa oturup bir şey yapmak değil. Zihni çalıştırıp soyut düşünmektir yani. Evet, evet. E, yani... ...bir hekim olarak şimdi konuşacak tabii. olursam, e, aslında zihnin nasıl bu tür soyut meselelerine ne kadar meşgul edersek... ...aslında Alzheimer filan gibi hastalara hastalıklara o kadar az yakalanıyoruz. Az yakalanıyoruz, evet. İşleyen zihin ışıldıyor Işılıyor hocam. Işıldıyor tabii. E, kıymetli dinleyenlerimiz e, Saadettin Ökten hocamla e, bir gönül sadası programının daha... Sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.